551. konu, Hazreti Peygamber'in Bedir'deki duası, Bedir günü Hazreti Peygamber eshabına baktı, 300 küsür kişiydiler, müşriklere baktı, onlar da bin küsür kişiydiler, sırtında abası ve izarı vardı, kıbleye yönelerek, ey Allah'ım, bana vaad ettiğini yerine getir, Ey Allah'ım, eğer ehli İslam'dan olan bu grubu helak edersen yeryüzünde artık hiçbir zaman ibadet edilmez sana. Hazreti Peygamber durmadan bu şekilde Rabbinden yardım talep ediyordu. Ta ki abası sırtından düşünceye kadar, Ebu Bekir yanına geldi, abasını alarak tekrar omuzlarına koydu. Sonra arkasında durarak, Ey Allah'ın Resulü, Rabbine yalvarışın kafidir. Kesinlikle Rabbin sana vaad ettiğini yerine getirecektir, dedi. Bunun üzerine Allah, Enfal. 8 suresi 9 ayetini indirdi.